yarattım buyuruyor. Yani insanlar ve cümlelerin yaratılış gaye amacı nedir? <gülüyor> i̇badet. İnsanlar ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani beni birlesinler diye yarattım. Neyi de birlesinler? Tezgitte. Yani ibadetlerde. Allah'a yaptıkları tüm ibadetlerde ne yapsınlar? Allah'ı <gülüyor> birlesinler. O ibadetleri yalnızca ve yalnızca kime yapsınlar? <gülüyor> <Aleyküm sana oldu. gülüyor> Yalnız ve yalnızca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 Allah'ın vasfıyla ile alakalı diyor çok neler vardır hadisler vardır biz derslerde aldık rabbimiziin öfkelenmesi razı olması sevmesi gülmesi bunlar birçona değindik. şimdi hadislerle hadislerin ispat ettiği bu sıfatları öğreneceğiz diyor ki önce şey İslam bir altyapı kuruyor diyor ki Fes ne tufeirrul Kur'an sünnet Kur ne var tefsir, tefsir eder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 Sünnette aynı hükmü getirerek ne yapmıştı O hükmü desteklemiştir. Bu sünnetin bir kısmı. Sünnetin ikinci kısmı Kur'an'da gelen hükümleri açıklayıcı olması. Kur'an'da gelen hükümlerini olması? Açıklayıcı olması. Yani Kur'an'da hüküm gelmiş ama açıklaması şerhi tefsiri gelmemiş. Onun tefsirini kim yapıyor? sünnet yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam yapıyor. <gülüyor> Mesela geçen haftaki dersler hatırlayın. Demişti ki Lillezine ahsenu el husna ve ziyade Ne demek ki bu ahsenu el husna ve ziyade <gülüyor> İyilik yapanlar, yani muhsin olanlara, ihsan sahibi olanlara ne vardır? <gülüyor> husna İyilik, güzellik vardır. Ve ne vardır? <gülüyor> ziyade, fazlalık vardır. Nedir arkadaşlar bu fazlalık? Allah-u Allah Allah Teala'nın veçhini yapmak? Görmek. görmek. Kim bunu tefsir ediyor bu şekilde? Peygamber, hmm. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu ayetin tefsirini ne yapıyor Peygamber aleyhisselatü ve vesselam? Lillezine ahsenu <el> husna ve ziyade. İhsan sahibi olan, muhsin olan insanlara husna. Cennet vardır ve onun ziyade, ondan bir fazlalık var. Ne o? Allah'ın bak bakmak. Hadislerde açıkladığı şekliyle. Hadislerde açıkladığı şekliyle. O yüzden... Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? <gülüyor> tefsir ediyor. Açıklıyor. Sünnet burada hangi konuda gelmiş oluyor? Hadisi tefsir edici. Hadisi, şey, <gülüyor> ayeti tefsir edici bir şekilde gelmiyor. Sünnetin yine aynı bapta, ikinci bir şıkkı Sünnet Kur'an-ı Kerim'de gelen <gülüyor> kapalı ifadeleri açar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 Şerh eden açıklayan ne oluyor? Sünnet oluyor. Sünnetin buradaki Kur'an'a olan şey ne? Konumu? Tefsir değil, daha çok açıklayıcı. Yani beyan edici. Evet. Herkes nasıl rahat ediyorsa öyle olsun. Sorun değil. Herkes nasıl rahat? Hayır, herkes nasıl rahat ediyorsa öyle olsun. Tamam. Herkes nasıl rahat ediyorsa inşallah öyle olsun. Kiminin dizinde rahatsızlığı var, kiminin dizinde ağrı var. Onun için <gülüyor> Evet. O zaman ayakta hazır ol'a geçelim. Nasıl? Ayakta hazır ol'a geçip anlatalım. Sessiz, şükür etmeliyiz. <gülüyor> yani kiminin dizi ağrıdığı için herkesin de rahat Yani o konuda şeye gerek yok. İnsanların e, kılığına, kıyafetine, <gülüyor> okursun <okuluşluklarına> fikrine <gülüyor> müdahale etmeye gerek <gülüyor> yok. Eğer saygı duyacaklar o zaman hep beraber ayakta hazır ol'a duralım. Daha çok saygı duymuş oluruz değil mi? Yani saygının ölçüsü yerine göre değişir, namazda saygılı olmak nedir? Sağ eli solayla bağlamak, kuşu içinde durmak. İlim meclislerinde nedir yani insanları bu manada şeye gerek yok ee, hasta olur baskı olur yani bu adam sadece mesela yere oturamıyor gitti evinden ne geçerdi? Karate geçerdi oraya oturuyor, biz ona diyemeyiz, bizim dibine oturacaksın Ar değil. Benden demeksi yani, başka bir şey de yani evet şey Dedik ki, Kur'an'da gelen mücmen Kapalı olan, müzmel olan, genel olan ayeti sünnet ne yapar arkadaşlar? Açar. Ne gibi dedik? Namaz gibi. Başka kimin örnek verebilir başka bize? Zekat. allah Teala değil kuran zekat verin. Ama hangi mallardan verin? Mallar hangi miktara ulaşınca ne kadar verin? Kimlere verin? Tabi ayette var bu ama nasıl şekilde verin? Bir yıl dolunca mı verin? Bir ay dolunca mı verin gibi ayrıntılar, açıklayıcı bilgiler Kur'an-ı Kerim'de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 Mutlak olan, mutlak dediğimiz yani yine genel manada olan hükümleri ne yapar? Kayıt altına alır, sınırlar. Konu, mesela Kur'an'da genel manada verilmiştir o. Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ne yapın? İki elini kesin. Peki bunun ellerini kesin. Şimdi Peygamber Aleyhisselam döneminde bu nasıl uygulanmış? Tek el. Omuzdan mı, dirsekten mi, bilekten mi? Bilekten. Sünnet ne yaptı burada? Mutlak olan şeyi sınırlandırdı. Ne yaptı? Daralttı. Daralttı. Sünnetin üçüncü konumu da budur. Sonra umumi olan, genel bir ifadeyi ne yapar? kusulu siyleştirir. Aslında bunlar birbirine yakın manalardır ama usulü fıkısta fıkıh usulünde bunların her birinin ayrı manaları var. Mesela Allah ﷻ ﷺ şu ayet okuyunca ellediyle amenuvelam yelbi su imanon bi zulmin iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ulaekelamul emnuon muhtedun emin güvenlik onlaradır ve onlar hidayete ermiş insanlardır diyor. Sahebelerden her biri bizlerden hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı?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 Bu sünnetin Kur'an'da olan ikinci konumuydu. Birinci konumu ne dedik? Kur'an'da olanın aynısını ne arar? eder. Destekler. İki, Kur'an'da olanı açıklayıcıdır. Bu da farklı şekillerde olur açıklama şekli. Namazda olduğu gibi. ilk yıllarda olduğumuz tefsir eder. Lillezile ahsenu el ve ziyade ihsan sahibi olanlara ihsan vardır ve onun neyi vardır? Ziyadesi vardır. Ondan sonra dedik ki geniş manayı daraltır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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı da ayetlerin haram kıldığı gibi nedir? Haram. Haramdır. Aynısıdır. Yani beyefendi bir şey yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşturan <gülüyor> nedir? Vahiydir. Ne diyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? La yantigu anil heva O Peygamber hevasından, kendi kafasından konuşmaz. Nedir onun konuştuğu? İn huve illa vahyun Yuhha, onun konuştuğu bir şif. Kendisine vahiy edilen, Allah tarafından vahiy edilen nedir? Bir, vahidir. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bin adına konuştuğu zaman, onun konuştukları bir yasak koyma olarak veya bir şey yapılmaz izin verme olarak konuştukları aynı ayette geçen hükümler mertebesindedir. Yani ayet nasıl bir şeyi haram kılıyorsa Peygamber'in hadisi de ne yapabilir? Sözü de bir şeyi haram kılabilir. Zira aleyhissallatu diyor ki: "La alfi an ahdakum ala erihtehi". Sizlerden birisi koltuğuna oturmuş? Hatta bazı devletlerde doymuş bir şekilde, kanlışış gibi bir şekilde böyle yani doymuş. Tihil emrümün emri. Sonra bir ona benim emrettiğim emirlerden birisi gelir de, yakun ve o söyledi mesin. La nedri? Bilmiyoruz yani, bilmiyoruz. Mal ve kitabıyla biz Allah'ın kitabında böyle bir yasak görmüyoruz, böyle bir emir görmüyoruz.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 Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu sınırt insanlar ne yapmış? Aslında türemiş durumda. Bugün bu, bu cesarette söyleyen insanlar var. Televizyon programlarında, evimde, şurada, burada konuşurken bu cesaretle Allah'ın kitabında yoksa ben bunu haram diyemem. Allah neyi helal koyunsa helaldir, neyi haram koyunsa haramdır diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada sünnetini kabul etmeyen ne var? Bir yıl. İnsan var. Yani Aleyhisselatü Vesselam verdiği haber ortaya oh çıkıyor bu şekilde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ela dikkat edin. Ve inni utitul kitab. Bana kitap verildi. Kur'an verildi. Ve mislehu ma a. Ve misluhu ma Kur'an gibisi olan başka bir şey daha verildi. O da neydir arkadaşlar? Sünnet, hadis verildi. Yine allah Teala buyuruyor ki Ve emzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana enzal aleyke sana indirdi ne indirdi el kitabe Kur'anı var hikmete ne indirdi Kur'an'dan başka bir şey indirdi sana ne o ne? hikmet nedir arkadaşlar sünnet. Sünnet'tir nereden anlıyoruz bunun Sünnet olduğunu yine Ahzab suresi 34. ayette Ahzab suresi 34. ayette Allah Teala Peygamber Hanımlarına şunu emrediyor. ediyor var ne anın hatırlayın müdarrefe edin, çalışın. Neyi? Ma yusla fi buyutikunne min ayatillah evlerinize tilavet okunan, okunulan ayetleri anın, hatırlayın tekrar edin. Ve neyi alın hatırlayın? Vel <gülüyor> hikme, <gülüyor> hikmeti. Ya, Peygamber hanımları diyor ki allah sizin evinizde, evlerinizde, hücrelerinizde okuran Allah'ın ayetlerini anın, ders edin onları ve neleri anın? Hikmeti.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 Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Sünnetinin de Kur'an gibi, Kur'an gibi hükm koyma mertebesinde hüküm koymada aynı seviyede olduğunu ispat ediyor. Onun için Allah teala Atiyyullah'a ve Rasul, Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Onlar felâ varat bir minun, hatta Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakim tayin etmedikçe.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 Hakemliği isteniyor ki Sünnetiyle ne yapsın o gelsin oraya ve onu ne yapsın çıkmesin. Aynı şekilde Allah Teala ne diyor? Fal yapzarıllerine yuhalifun an emrihi. Onun emrine. Kimin emrine? Peygamberin emrettiği emrine. Muhalefet edenler ne yapsın?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 Ediyor. Bugün hayatımızda, güncel hayatımızda biliyoruz ki Kur'an'da olmayıp da sünnetin getirmiş olduğu hükümlerle amel ettiğimiz birçok ne var? İbadet var. Bunun en bariz örneği ne? <gülüyor> Namaz. Ya yani bugün sünnet olmasaydı, sünnetin açıklayıcı rolü olmasaydı Kur'an'ın yanında insanlar <gülüyor> kıyamda duracaklardı. Diye, rukiye gidecekler, secde yapacaklardı ama oralarda ne okuyacaklar, ne diyecekler, namazdan nasıl çıkacaklar, namaza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 Öyle değil mi? Demek ki Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam'ın bir gayesi var. O derece insanlara güzel örnek olmaz. Ne ile güzel örnek olacak? Fiiliyle, sözüyle, onaylamasıyla, tüm hareketleriyle ne yapacak? O Kur'an'ı ayetleri açıklayacak. İşte Şeyh Hulistan'da diyor ki Fesünnetu tufesdirul Kur'an Sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder. Açıklar. Ve tubeyyiruhu Onu ne yapar?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 Tan tutun da namazın kılınışa kadar zekatın verir, verirler, işte karpuzdan verilmez, baldan verilmez, buğdaydan verilir, şundan verilir, hazinelerden verilir gibi açıklamaya girseydin Kur'an-ı Kerim'i bir ayda hatmetmeyi insanlar yıllarca oturduğunda da hatmedemezlerdi ve algılamaları anlamaları bu manada zor oldu. İşte sünnetin buradaki konumu ortaya çıkıyor. Sünnet Kur'an-ı Kerim'e ne yapar? Getirmediği hükümleri getirir.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 işittik, itaat ettik olup, onları ne yapmalı? Uygulamaya geçirmeli. Hükümlerle alakalı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir de neyi vardı? sünneti? Haber verir bazı şeylerden. Gelecek ve geçmiş olaylardan. Mesela zalim çıkacağına haber verir. Mehdi Aleyhisselamın vesselamın ineceğini, İsa Aleyhisselamın vesselamın ineceğini haber verir. Bu konuda da bizim takılmamız gereken tavır nedir? Tasdik etmek, doğrulamak. Tamam? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmak demek, onun hükümleri getirmiş olduğu hükümleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmak, haber verdiği gelecek ve geçmişteki tüm konularını yapmak, tavsiye etmek. Yani peygamberi e imar etmek. hani geçen defa La ilah illallah demek o bilgisayar ekranını açtığın zaman, şifre girdiğin zaman, o şifre, anlamsız bir şey yazsan da o şifreyi girsen, bilgisayarın açıldığı bir kelime değil mi manada? La ilah illallah'ın manası var, bir mana içeriyor bu. Hayatında ki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 İmam Ebu Hanife'nin peşinden giden, onun kitaplarını okuyan insanlar olarak bu konudaki tavrımız nedir arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, konuştuğu şeyleri söyleyip sustuğu şeyleri susmak ama ona söylediklerini de tarif etmeden, tatil etmeden, teşfif etmeden, teşvi etmeden ne yapmaz? iman etmek. Ve ma vasafer Resulü bihi Rabbehu Azze ve Celle minel ahadisi ''Elle-ti talakka ahlul ma'rifeti bil-kabul'' Diyor ki Şeyhülislam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini vasfettiği, Rabbini nitelediği sıfatlar, neyle vasfettiği? ''Mine l ehadis Sahih hadislerle. Sahih hadislerle. Hadisler sahih olacak. ''Elle-ti talakka ahlul ma'rifeti bil-kabul'' Ki bu hadisleri, sahih hadisleri, bu işin hocaları, bu işin önderleri, alimleri ne yapacak? Kabul edecek. İşte bu hadislerle bizler ne yaparız diyor. Bu hadislere karşı konumuz vecebel imanu biha. Bunlara ne gerek? İman etmek gerek. Bunları iman etmek nedir? Zavcittir, farzdır. Kezalik. işte böyledir diyor. Sonra geliyor. Şimdi bu alttaki Şeyh Şeyhülislam anlattı. Yani sünnet dedi, Kur'an açıklar, tefsir eder, beyan eder, onda olmayan hükümleri getirir.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 Bizler daha önceki derslerimizde öğrendik de dedik ki Güzel Rabbimiz arkadaşlar Yeri ve göğü yarattıktan 6 gün sonra Ne yaptı Tamer arşına? Ne ayet? Er-Rahmanu Alel arşi isteva Er-Rahmanu Alel arşi isteva Ne demek bu ayet? Rahman Arşın üzerine ne yaptı? İstiva etti. Ne demek istiva? Kadir? Yükselmek Yükseldi yıkma. Üzerine çıktı Orada karar kıldı Yüce Rabbimiz yeri ve göğü yarattıktan sonra ne yaptı? Evet. Bu fiili gerçekleştirdi diye. Sonra arkadaşlar Peygamber aleyhisselatü vesselam nasıl haber veriyor? Niye tövbe estağfurullah dedik? <gülüyor> yani Allah çilsin mi? Hangi yerden? Bir ola yer değil. Olası bir yer değil. Allah her yere hazırlıyor. Neyiyle? İlmiyle ve evet. görmesiyle. Onun için biz dua ederken ne yapıyoruz arkadaşlar? Ellerimizi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 İmam Ebu Hanifen'in de söylediği bir nedir? Sözdür, intikattır. Bizler bunu açıkladıktan sonra Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki Başka Bu ağır hari... Genel olarak İslam Hazretleri Sonsuz uzatdır fakat elindeki aile yakın oluyor. Eli var mı Rabbimizin? İnsanın elindeki aile Kendindeki aile hmm. İnsanın elindeki aile yani. Yoksa Allah'a ulaşmak mümkün değil. Ya Sen Rabbini nerede hissediyorsun böyle dua ettiğin zaman Kalbin nereye yöneliyor? Acil olduğumuz için elimizden çok iki sefalarımız. Toprağa gitmemizden dolayı niye elimiz toprağa açmıyoruz? Rahmet yağmur diye yani dua avuç aç. Yok bir şey isterken rahmet yağmur değil. Ben de. Yani biz burada da açıklık derslerde daha önce bulunmuş olsaydınız ben Ehl-i Sünnet, sünnet ve Cemaat'in bu konudaki e, konumunu tavrını görürdünüz. Yani ehl-i Batılı Biz size bir şey demedik ehl-i Batılı olarak yani. İmam Ebu Hanife'nin itikadının ve akidesinin de bu olduğunu yaptık biz? daha önce açıkladık. Ee, daha fazla bilgi almak isteyenler bugün Diyanet'in yazmış olduğu ilmi de bakabilir. İmam Ebu Hanife, İmam Buhari, İmam Müslim neye inanıyordu. Diyanet'in yazmış olduğu antiklovadilere de bakabilir. Uzağa gitmeye gerek yok yani. Bu bilinen bir konudur. Herkes bunu bu şekilde ne yapmıştır? Bilmiştir. Sahabeler de bu şekilde inanmıştır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, Hüce Vatbilmek hakkında haber verdiği sıfatlarından bir tanesi de arkadaşlar? gecenin son üçte birinde Yüce Allah'ın ne yapması? Yeryüzünün sematına inmesi. Peki nasıl iner diye soru sorsak ne dersiniz? Bu sorunun, bu soru nedir? Yanlıştır, vidattir. Çünkü insan insanın bu konuyu, bu manada anlaması, keyfiyeti anlaması izin ne Verilmemiştir. Ama ondan istenen nedir buna? İman etmesi. Çünkü bu da gayba imandan bir parçadır, bir düzdür. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَنْزِلُوا رَبُّنَا يَنْزِلُوا رَبُّنَا Rabbimiz ne yapar? <gülüyor> Nuzul eder, iner. Bu kimin sözü arkadaşlar? <gülüyor> Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet arkadaşlar. Buhari ve Müslim. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın mütevâtir hadis. Kullandığı ifade çok ilginç. يَنْزِلُوا <gülüyor> رَبُّنَا Rabbimiz ne yapar? <gülüyor> i̇ner. İla ila sema-i dunya. Bak sonunda, bak sonunda. Bak sonunda konu bu. Yok, bak sonunda. Derdiniz şey o vakitte kabul eder demek. Niye kabul eder demek? <gülüyor> Peygamber ayetliyorsa niye anlamsız konuşsun ki öyle? Ya Allah'ın sizdeki kimlik. Nasıl yani? Senin bir Allah'ın Allah'ın zatı var mı? Allah'ın anatolojisi var olsa olur. Allah'ın yok. Allah'ın zatı var mı? Var mı? Şey var yani? İnsanın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? Insan Yani zatın var mı yok mu senin? Soru evet, daha erdeyi açıklacaksın. Hangi zat? Yani tek insanın bir cismi zatı var mı? Zat. Zat ruhtur. İsmi hocam, daha aldık ya. Evet. Yani e, varsa soru bunları konu konuyam. Rabbimiz yer yüzünü sema asla ne haber diyor Peygamber vesselam <gülüyor> İler, nuzul, eder. Ne zaman? Kulle <gülüyor> Kullerleyle.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 Bilmediğiniz, ilim sahibi olmadığınız konularda Allah adına konuşmaya düşmüş oluruz. Peygamber Aleyhisselam'ın sözü çok açıdır. Her gece Rabbiniz dünya temasına iner. Nasıl iner? Bize haber verir bilmiyoruz. Nasıl ruhumuzu bilmiyoruz? Nasıl olduğunu? Hareket ettiğini, rüyadan ne aldığını, olduğunu, nereye gittiğini, nereye dolaştığını. Aynı şekilde Rabbimizin bu manada bizden istediği olan imanı gerçekleştiriyor. Nasıl Yapmıyoruz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 ne gecenin üçte biri nasıl hesaplanır arkadaşlar? Gece... Akşamdan İmsak. ne yapıyoruz yani? Akşamdan işte doğarken... doğarken değil. Akşamdan imsah kadar. Kaç saat var? Akşam bugün kaçta okunuyor? Beşi beş, beş buçuk. İmsak kaçta? Beş. O da beş buçuk On iki saat. On ikiyi bölün. Dört, dört, dört. Yani beş buçuğa sekiz eklediğiniz zaman ne oluyor? Bir, bir. Saat bir mi oluyor? Hmm. Yaklaşık olarak birden sonra artık ne, o mübarek vakit başlıyor işte. O vakitte ne yapmak lazım? Evet. Değerlendirmek, tercüze kalkarak, ederek, dua ederek. Zira, zira Allah-u Teala diyor ki Men yed'uni fe estecibeleh Kim bana dua ederse onun duası ne yaparım? İcabet ederim. Men yes Kim benden bir şey isterse, ben ona ne haberim? Veririm. Men Kim benden mağfiret, bağışlanma isterse, ona ne arkadaşlar? Bağışlanma verir, affederim. Şimdi birisi diyor ki, ya hocam ben seni duyduktan sonra geceleri kalktım, o saatte dua ettim sürekli ama dualarım, istediği kırık olmadı. Burada arkadaşlar şunu bilmek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki duaya icabet etmesi Allah-u Teala'nın yani duaya cevap vermesi üç şekilde oluyor. Bir, senin istediğini sana vermesiyle duada bir şey istedin. Allah sana onu ne yaptı? Verdi. İki, istediğin şeyin misliyle istediğin şeyin aynısını senden defederek. Senin başına o şekilde bir bela gelecektir. Allah senden onu ne yapıyor? <gülüyor> def ediyor. Sen bunu hayatında belki görebiliyorsun. İlerki yıllarında ne yapıyorsunuz? Subhanallah. Yani illa o istediğini değil de, onun misli olan, benzer olan bir şey hastından ne yapıyor Allah seni? Soruyor. Ya <gülüyor> yaptı üçüncü çıktı, üçüncü şekli, Allah o duanı, o isteğin senin nereye saklıyor? Ahirete saklıyor. Ahirete saklıyor. <gülüyor> yani üç şekilde Allah duaya ne haber? İcabet eder. Yüce Allah üç şekilde e, duaya ne haber? İcabet eder. O da ya istediğine ne var Cevap verir. İstediğini sana verir. Yahut senden bir şey def eder. Tamam mı? Yahut mesela çocuk istiyorsun Allah'tan bir tane olmuş, iki tane olmuş, üçüncü istiyorsun ama bir türlü vermiyor. Gedeleri kalkıyorsun, gözleri çekiyorsun, yok. Ama Allah bana belki senin o anla çocuğunun başına gelecek bir belayı ne yapıyor? Direkt. Def ediyor. Velevkül çocuğuna o mana direkt vermemiş olsa. Yahut ömür dünyada sana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 e, galaksiler olarak, gezegenler olarak nokta şey, tahtaya nokta, konumuz bir nokta gibi bir konumu var. Bir büyüklüğü var. Buna bakarak buna bakarak bizler e, Yüce Rabbimizin e, inme sıfatını, arşını üzerine istiva etme sıfatının nasıllığını anlamaya kalkarsak bunu ne yapamayız? Beyin hafızası olarak anlayamayız, anlayamayız. Çünkü kapasite onu ne yapmaz? Allah tarafından bu böyle verilmiş. Nasıl dünyada şimdi Allah'ı göremiyoruz? Mümkün mü Allah görmekte yani? Şüphesiz. Allah ne yapmış kendini? Ne diyor hadiste? Nuruyla perdelemiş. Yani perdesi onun hicabı ne? <gülüyor> Nur. Şayet onu kaldırsaydı diyor ne olurdu? Gözü ulaştı her yeri. yakardı. da O yüzden dilerler isteyen arkadaşlar bunu algılamak. Yani Rabbinin bu manada böyle dediğimiz gibi sürekli derslerde söylediğimiz gibi sıfatlarını tanımadan.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 Bu hataya düşebilir. Şeytan olan bu oyunu oynatabilir. Ama Allah-u Teala'nın öyle mutlu olduğu bir konu var ki o da ne arkadaşlar? O kulun ne yapması? Tevbe etmez. İnsan bunu bilecek. Bakacak ma maziye, karanlık, leke. Önüne bakacak, ya dedi ki subhanallah. Peygamberim bana haber vermiş demiş ki, Rabbimiz çok mutlu oluyor, çok seviniyor. O zaman hemen ne yapar? Kolları tıvayıp tevbe. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. İşte onlar bir fahişeye düştüğü zaman, bir fuhşiyeye işlediği zaman, bir haram işlediği zaman ve kendilerine zulmettikleri zaman ne yaparlar hemen? zekerullah'a <gülüyor> Allah'ı anarlar. Nasıl Allah'ı anarlar? Bir estagfirullah diyerek. 2. Allah'ın azametini düşünerek, Allah'ın cezasını, ikabını düşünerek hemen Trene basıp Allah'ı anarlar. Sonra hemen ne yaparlar? Festagfirul <gülüyor> zunubihim. hemen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 Hemen günahlar için istiğfar ederler. Diyor ki hemen Allah para. Günahları kim affeder? Günahları kim bağışlayabilir ki? İllallah. Allah'tan başka. Bakın arkadaşlar açık. Bir hani çeksevet derler ya bu kadar. Rabbimiz Allah'tan başka günahları kim var Bana muhtaçsınız. Sizin günahlarınızı ben affederim. Diyor. O insanlardan bahsederken yine diyor ki وَلَمْ يُصِرُوا عَلٰى Onlar وَلَمْ يُصِرُوا ısrar etmezler. Ne evet, ısrar etmezler? Günahlarda ne yapmazlar? Devam etmezler. Günahı keser, frenler. Allah'ı diyor, istiğfar ediyor. Ona dönmemeye çalışır. يُصِرُوا عَلٰى مَا فَعَلُوا. Yaptıkları konuda ne yapmazlar? Israr etmezler, ısrarcı olmazlar. O halde arkadaşlar sahih bir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 İnsanlar elinden tükük bir için değil. Allah. için. İki, işlediğin günah hakkında pişmanlık, pişmanlık diyecek. Pişman. Yani adam günah işliyor, diyor ki Estağfurullah. Tövbe, tövbe. Ama kalbinde de bak yılan, iyi ki de işlemişiz bu günahları veya pişmanlık diyecek. Hadi onu da, yani da deme ama yani dünya günlük Güreştanlık, bu da olmalı. Üçüncü şart, o günahtan El etek çekmek. Yani pişman oluyorsun. Artışma olmaz mı? Hala? Ne yapıyorsun sen? Devam, Devam ediyorsun. Burada tövbe ina var. Hı. Bozar. Yani sen adam zina ediyor, duruyor düşünüyor, tamam diyor. Allah tövbe edelim. Bunun azabı cezası büyük. Tamam. Pişmanlık da var. Ama hala. Ne yapıyor? Devam. Zina var. Devamlı bir şekilde. Burada tövbe ina var. <gülüyor> Baltalar. 3. Dört, bir daha dönmemeye azim edecek. Bir de azim olacak. Tövbettin ya, azm ediyorum. Kendi kendime karar veriyorum, karar. Bir daha dönmeyeceksin. Kendinle böyle ne yapacaksın? Sözleşme imzal Aklının bir köşesinde bunu bulunduracaksın. Dört, beşinci sıkkın arkadaşlar tövbenin. Yani beşinci sıkkın. Ondan aklı akla ondan melalde Tabii O kulla alakalı, o şeyle alakalı. Yani... E, Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Onu kötü görmek. Vakti bitmeden yapsan derdi. Tövbenin bir vakti var. Nedir o vakti arkadaşlar? Can boğazdan, Can boğazdan çıkınca yahut güneş, güneş batı. batıdan doğmayana kadar. Güneş batıdan doğduğu insanlar diyor ki hadiste iman edecekler diyor. İnsan, güneş doğudan doğduğu, batıdan doğduğunda ve insanlar onu gördüğünde hemen iman edecekler. Ay şimdi nasıl dünyada öyle vakit veriyorlar, vakit sürede oluyor. Son dakikada millet ne yapıyor mesela? Yetişmeye çalışıyor değil mi? İşte ama güneş baktı, insanlar baktı, iman etmediler o zaten kadar. Bir baktılar, Subhanallah güneş battan doğmazdır. Hemen iman etikcilerler ama Peygamberimiz de ki işte onlara o iman ne olmayacak? Yani onların onlara o tövbeleri onlara fayda vermeyecek. İşte kim tövbe de bu 5 şartı, beş şartı gerçekleştirirse bizi Allah Rabbimiz onun tövbesini kabul edecek ve bu tövbeden ne yapacak Allah-u Teala? Hoşçakalın. Hoşçakalın. olup sevinecek. Sevinecek, taraf. Sevinecek. Mutlu olacak. Tamam. Diğer bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَدْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى Allah iki kişiden dolayı iki kişiye güler. İki kişiye bakar ve onların o haline güler. İki kişiye. Niye güler onların o haline? Niye sevinir, hoşlu? Bu manada güler. Gülerek. Diyor ki, يَقْتُلُ اَحَدُومَ الْاَخَرِ Biri diğerini öldürür. Yani birisi katil, birisi maktul. Ama diyor ki, لَهُمَا يَدْخُلُوا Ama ikisi de cennete giriyor yani. Bu katil, bu da Maktul ama ikisi de cennete giriyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Bu hadis kim rivayet ediyor? İmam Nuslim rivayet ediyor. Bu bu hadisinin ne açıklaması. Diyor ki Maktul öldürüldüğü için suçsuz yere, günahı şey olmadığı için bu manada cenneti sokuyor allah Teala onu. Peki katil? Hangi katil Allah cennete sokuyor? Diyor ki bazı rivayetlerde O katil ki Allah daha sonra ona neyi hesap ediyor?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 iman ettik. Onun dışında onun söylediği bir şeyin ötesine geçmek bizim hadimizde değildir. Bu konuda bizler hep söylüyoruz ve iddialıyız. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in ve diğer ehli sünnet alemlerinin söylediğinden bir, atım, bir adım dahi öteye geçme konusunda cesaret, cüret kendimizden alamayız, bulamayız. Onların getirdiklerinin dışında yeni bir şey getirme diye onların söylediği şeylerin dışında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 bu hareketinden dolayı kulun bu eylemi hareket edilesi bir durum, hareket edilesi bir hayret edilesi bir durum. O da ne? Tüm Allah'ın kutsal acıda Rabına Rabbiniz hayret etti. <gülüyor> Min konu ot kulların ye ise kapılmatından. Ne demek ise kapılmak? Ümitizlik. Ümitsizliğinden. Da kurbe gıyeryi allah Teala'nın hayrının, bazı ve hayrı geliyor, hayrının durumları değiştirmesinin, ahvali değiştirmesinin çok yakın olmasına rağmen kulların ümitsizliğine Rabbini hayret eder. Ne demek bu? Yani i̇nsanın başına bir bera gelir. Adam yandım, yandım, bittim, mahvoldum falan. Halbuki Rabbinin o olayı değiştirmesi nedir? Çok yakındır diyor. Çok yakındır. Ona rağmen kul var. Ümit size yakınır. Diyor ki Rabbiniz Rabbiniz size sıkıntıda ve darda olarak görür. Sıkıntıda, darda artık böyle dünya hani ya yok kubbe üstüme çöktü. Ve Rabbiniz size bakarsın ümidi kesmişsiniz. <gülüyor> ümidi kesmişsiniz. Diyor ki Rabbiniz güler bu duruma. Niye? Çünkü bilir ki ya alemu enne saracakum kariy bilir ki gelecek olan sarac yardım o belayı kaldırma nedir yakın, yakın. yani bak bakıyor görüyor Allah var kuvva ediyor yani yorucu olan böyle sıkıntıda darda, da geçmiş bittim ne Allah biliyor bunu bir adım sonrası ne kolaylığı yazmış Allah var onun hakkında ama kulun o var hareketi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 diyoruz. Bunu felsefe la ilaha illa Allah'tan başka Allah var. Nasıl? Allah hayret eder mi etmekten mahsut Onu şey yapmak lazım. Allah. Açkoro şimdi. en güzel isimler Allah'ındır o isimlerle ona dua edin onun isimleri hakkında haktan aydanları da bırakın evet. acetler bin bir ismini okudum bu da acet bir şeyde yani bu hadisi açtığınız zaman bu hadisi gördüğünüz evet, zaman bu hadise <gülüyor> inanmayabilirsiniz ee, bu hadisi eğer yani bilen hocaya sorarsanız size yerini de gösterir yani inanıp inanmamak sizin yani kimse kimsesiz şey yapmaz. Ben ya, Hakk'a yiyemez. İşte Hak neredeyse ona biz de tabiiz. İşte, yani Yüce Rabbimiz. Peki Rabbimizin arşının üzerinde olduğuna iman ediyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyoruz ama Allah'ın şeyi biliyor yani. Tabii kesinlikle. Rabbimizin arşının üzerinde olduğuna iman ediyor muyuz? Yok Allah'ın mekanı var. mekânlar, zamanlar müzey. Peki Allah her yerde bilir. Yerde değil her yere her yere. Her yerde. Her yere. Her yere. Nasıl Her yere. Ya bütün varlıkların bulunduğu her yere. Yani o zaman nasıl mekandan münezzeh oluyor? O da mekan. O da mekan değil mi? Mekanı halk eden değil yani Onun için ne şey mi girdi Allah'a yaptıktan sonra? Allah hiç dışarı şey gitmez, gitmez, gitmez, gelmez, yemez, içmez, uyumaz, bir şeye Ama sen her yer diyorsun. Allah'ın yeri, nuru yorudur. Ama şimdi bak söylediğim, söylediğim sözlerin manasını nasıl? her yer dedin. Yerde değil, her yere, her yere. Nasıl her yere? Her yere, yere. her yere. Her yere, yere her burada, yer. Orada, orada, orada, orada değil. Yani? yani. Bütün mükevvanata hakim yani. Ha, hakim, tamam onu kimse hinkardır. Evet. Ama her yere diyorsun. Muharrette de mi Allah? Haşağı. Her yerde olmaz Allah. Her yerde değil, her yerde değil. ne demek ya? Her <gülüyor> ne demek Allah var. hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey ona benzemez. Neyse mi? İlker, göbeçle, çay fasla başlayalım. İlker, işte bizler e, yani bu konuda aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim dersimiz e, herkese açıldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>